1539 numaralı konu Hazreti İbrahim'in Miraç gecesinde la havle ve la kuvvet illa billah sözünün faziletini söylemesi Hazreti Peygamber İsra Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte Hazreti İbrahim'in yanından geçti. Hazreti İbrahim Cebrail'e "Ey Cebrail, yanındaki kimdir?" diye sordu. Cebrail "O Muhammed'dir." cevabını verdi.